Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti her birimizin üzerine olsun. İstanbul Bağcılar'dan sesimizi duyan siz değerli dinleyenlerimize muhabbetlerimizi iletiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okuyanların hem dünyaları hem ahiretleri mamur ola. Amin. Efendim bugün Halil İbrahim Sofrası programında Bela ve Sıkıntılara Sabır Göstermek Konu başlığımız Bela ve Sıkıntılar İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Malumunuz gün geçmiyor ki bir haberden dolayı moralimiz bozulmuyor, hastalanmıyoruz veya bir haber almıyoruz. Bazen, her şey tam istediğimiz gibi gidiyor derken, güzel başlangıçlara yelken alıyorken, birdenbire bir şeyler oluyor ve dengemiz altüst oluyor. Ya da tam tersine, tam kendimizi kötü hissettiğimiz, olmasını arzu etmediğimiz bir mevzu ile karşı karşıya kaldığımızda, bizi ondan uzaklaştıran, İçimize ümit zerkeden başka bir güzel haber alıyor, ferahlanıyoruz. Biraz öyle, biraz böyle. Aynen, hava durumu dediğimiz bu olaylardaki gibi ruh halimiz. Başımıza gelenler de böyle. Kimi zaman yağmurlu, kimi zaman insanı bunaltan sıcaklar, kimi zaman şöyle hafif esen, kimi zaman Böyle yağmurun alıp başına gittiği, her yerin toprak koktuğu bir hava. Tabi bazen seller, afetler. Hayat da böyle. İbni Abbas radıyallahu anhuma naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdular ki diyor, Ey oğul! Allah-u seni faydalandıracağı bazı kelimeler öğreteyim mi sana? Olur ya resûl Allah dedim sallallahu aleyhi ve sellem. O da şöyle buyurdular diyor ve devam ediyor. Biz de yüzyıllardan sonra kendisinin ümmeti olmakla şereflendiğimiz halde nasıl kulağımızı tıkarız? Gelin İbni Abbas radiyallahu anhumanın o kulağına biz de yakınlaşalım. Biz de her insanın faydalanması icap eden güzel kelimeler neymiş öğrenelim. Şöyle buyurdular. Allahu Teala'nın hakkını koru ki o da seni korusun. Eğer böyle yaparsan Allah Celle Celaluhu yardım eder. Onun yardımını devamlı olarak bulursun. Genişlik, rahatlık halinde Allah'ı an ve aklından çıkarma ki o da seni darlık ve sıkıntı anında yardımıyla hatırlasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allahu Teala'dan iste. Bir yardım talep edeceğin zaman yine Allah celle celaluhundan talep et. Zira kalem kurumuş ve olacak olan her şey yazılmıştır. Şayet bütün mahlukat bir araya gelse sana zarar vermek için birleşseler sana ancak Allahu Teala'nın takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Yine bütün mahlukat bir araya gelse, sana faydalı olmak isteseler, Allah Celle Celaluhu bunu takdir etmedikçe buna güç yetiremezler. Allah'a şükür ile amel et, gayret göster. Şunu bil ki, hoşlanmadığın bir şeye sabır göstermende, kim bilir belki birçok hayırlar vardır. Allah'ın yardımı sabırla gelir. Her kurtuluş, her genişlik bir sıkıntıyla beraber gelir. Her zorlukla birlikte unutma mutlaka bir kolaylık vardır. Aynen öyledir. Bunu bizzat hayatımızda tecrübe etmişizdir. Tam her şey bitti dediğimiz anda bitmediğini, daha yeni başladığını anlarız. Ben bunu kaldıramam, dayanamam dediğimiz anlar geçmişte kalmıştır. Hattab, anbesse senediyle 50 kadar hadis ravisinin rivayet ettiği ve Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir rivayette şöyle buyurmuş Hazreti Ali Keremallahu Becik Efendimiz. Ey insanlar! Benden dinleyeceğiniz şu beş şeyi, Ezberleyin. Ya da hiç olmazsa ikisini, hadi o da olmadı, en azından birini aklınızda tutunuz. 1- Sizi günahınızdan başka bir şey sakın korkutmasın. 2- Ümidinizi sadece Rabbinize bağlayın. 3- Bilmediğiniz bir şeyi öğrenmekten utanmayın. 4. Bilmediğiniz bir şey sorulduğunda ben bunu bilmiyorum demekten utanmayın. Ve biliniz ki vücutta baş neyse işlerinizdeki sabırda odur. Nasıl ki baş bedenden ayrıldığında işe yaramaz hale gelirse işlerinizde sabır ortadan kalktığında aynı durum söz konusu olur. Ne güzel anlatmış. Selam olsun ona. Kolay olmuyor Hazreti Ali olmak, Allahu veçe. O yüzden kolay da bulunmuyor. Sizi günahınızdan başka bir şey korkutmasın. Biz bunu 2018'e alalım. Nelerden korkuyoruz günahımızdan başka, günah işlemekten başka? Günahla beraber o işleri, işlerken ölmekten başka nelerden korkuyoruz? İşsiz kalmaktan korkuyoruz kiramızı ödeyememekten korkuyoruz. Hasta olmaktan korkuyoruz. Doktora gidip o doktorun vereceği neticeler, laboratuvar sonuçlarından korkuyoruz. Oğlumun, kızımın başına bir şey gelir mi? Korkuyoruz. Ne olacak bu memleketin hali? Korkuyoruz. Buralarda eğer dozunda korkular olursa, Bunlar insanı hasta etmeyecek boyutlarda olursa, evham olmazsa yerindedir. Ama ne zamanki ruh sağlığımız artık o evham dediğimiz, birçok takıntıyla, acabalarla zihnimiz yorulursa, artık hayata devam edemeyecek hale geldiysek, işte o zaman bir profesyonel yardım almamız gerekiyor. Hasılı, elbette ki ay sonunu nasıl geçireceğim, Hastalanacak mıyım? Bunları insan düşünür. Hepimiz düşünürüz ama çok fazlaya dalmamak kaydıyla yapmamız lazım. Ne dedi sonra Hz. Ali Efendimiz? Ümidinizi sadece Rabbinize bağlayın. Yine aynı yere geldik. Evet korkularım var. Acaba işten çıkarsam başka bir iş bulur muyum? Ama ben ne yaptım? Ümidimi Rabbime Celle Celaluhu bağlamadığım için aşırı derecede korkmaya başladım. Müdürün önünde şöyle düğmelerimi ilikledim ceketimi, el pençe divan durdum. Ama gerçek rızık sahibini bana gönderdikleri, bunca sayısız nimetin bana hediye eden tek olan zatı unuttum. Yine üç ve dördüncü maddelerde ne buyurdular? Bilmediğiniz bir şeyi öğrenmekten utanmayın ve bilmediğiniz bir şey sorulduğunda size, ben bunu bilmiyorum demekten utanmayın. Bugün maalesef ben o konuda bilgiliyim diyor ama kendimizi aldatıyoruz. Cahil demesinler. O konu hakkında malumat yok derlerse küçük duruma düşerim. Çok yanlış. Dünkü programda da aktarmaya çalıştım. Bir ev hanımının tecrübesi örneğin onun yemek yapmadaki mahareti kabiliyetiyle bir erkek bir değildir. Ekseriyetten bahsediyorum. Bir doktorla bir mühendisin dalları çok farklıdır. Bir zanaatkar, bir çiftçi çok farklıdır dalları. Her insan kendi meşkalesine göre bir dalla devam eder. Bilmemek ayıp değildir. Hele hele bu dini bilgilerse yok yok ben bunu biliyorum deyip kafamızdan uydurmamamız lazım. Ve belki de en zoru biz insanlar için bize bir şey sorulduğu zaman ben bunu bilmiyorum veya hatırlayamadım. Benim bu konuda bilgim yok diyemiyor olmamızdır. Bu da bizim için büyük bir beladır. İşte böyle anlatıyor Hazreti Ali Kerem Allahu veçe. Değerli kardeşlerim, sonra devamında diyor ki, size diyor, gerçek bir Allah dostunun kim olduğunu bildireyim mi? Şimdi biz de merak edelim. Acaba o dostlardan biri olabilir miyiz? Ümidiyle dinleyelim. Evet demişler etrafındakiler. Ey müminlerin emri anlat bize. O da şöyle anlatmış. Şimdi sayacağı gerçek bir Allah dostunun Celle Celaluhu tanımı. Yine kimden? Yine öyle bir insandan rüştünü ispat etmiş derler ya. Tarih sayfalarında ve gönül sayfalarımızda altın harflerle yazılı bir zat anlatıyor. Diyor ki Allah'ın rahmetinden insanların ümidini kesmeyen Yine O'nun azabından emin oldukları kanaatini vermeyen, Allah'a karşı günah işlemeyi, insanların gözünde süslü göstermeyen kimsedir. Allah Azze ve Celle, yarattıklarının arasında hükmünü vermedikçe, hiçbir arif ve muvahhid cennete giremeyeceği gibi, hiçbir günahkar da cehenneme girmeyecektir. Bu durum, Araf suresinde ve Yusuf suresinde çok net bir şekilde alınmıştır. Dilerseniz mealen hatırlayalım, sonra devam edelim. Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah'ın böyle mühlet vermesinden emin olamaz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Evet, bela derken, bela ve sıkıntıların belki de en önemlisi dinimiz, inancımız ölçüsünde gelir. Belki de en tehlikeli de ağır olanıdır. Eviniz yandı, sevdiğiniz bir insanı toprağa verdiniz, iflas ettiniz, Hasta olduğunuz bunların telafisi ve unutkanlığı olur, ama dini uğruyan bir sıkıntı ve bela kolay kolay atlatılamaz. İşte Rabbimiz Celle Celaluhunun duyduğunuz gibi iki farklı ayette aktardığı bu mevzuları biraz tefekkür etmemiz lazım. Biz Allahu Teala'nın bizi cehenneme yollayacağından emin olmadığımız gibi, bu kadar ümitsizliğe yer vermememiz gerektiği gibi tam tersine ben cennetliyim efendim süt tökmüş kedi gibiyim bu insanlara ne oluyor şunları şunları yapıyorlar ben hiçbirisini yapmıyorum bu kadar günahkarların arasında yaşıyorum gibi insanlara tepeden bakmamız sanki gerekiyormuş gibi Allahu Teala'nın rahmetinin garanti olduğunu da üstümüzde hissetmememiz gerekiyor. Ya! Derler ya büyüklerimiz, sohbetlerde duymuşsunuzdur. Ekseriyetle bu söylenir. Dengeli olmak, ifrat ve tefrite kaçmadan, denge denge denge, aşırılığa kaçmadan sevgide de, yemekte de, uykuda da, her şeyde dengeli, itidalli olmak derler, duymuşsunuzdur. İşte o. Bu konuda yine sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir tabir var. Kim anlatıyor? Yezid Er-Rekkaşi Anlatıyor ki: Bir kişi kabre konulduğunda kıldığı namazlar sağ tarafına, eğer zekat veriyorsa verdiği zekatlar sol tarafına geçerler. Kulun yaptığı iyilikler onun için bir gölgelik ve sığınak gibi olur. Sabrı onun delili olur. Sonra sabır diğerlerine der ki, eğer arkadaşınızdan azabı kaldırabilecekseniz ona yaklaşın ve yardım edin. Yoksa ben Allah'ın izniyle ona yardım eder ve kurtarmaya çalışırım der. İşte zikredilen bunca mevzu bize gösteriyor ki, Bela ve sıkıntılar hayatın herhangi bir alanında mutlaka karşılaşacağımız garanti olan, kesin olan durumlardır ve yalnız sabredenler mükafatlarını alacaklardır. Biz çok üzülüyoruz. Elbette ki bu üzüntümüzde kendimizi de haklı görüyoruz. Nedir bu? Malımızı kaybettik veya malımıza bir zarar geldi. Oturma odamıza çok sevmediğimiz bir efendim sıvı döküldü. Yani geçmeyen bir sıvı. Lekelendi. Veyahut biri bir şey söyledi. Çok fazla moralimizi bozuyoruz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda her birimizi o kadar net bir şekilde uyarıyor ki. Bakın bu her birimizin mutlaka kulağında küpe olması gereken bir bilgidir. Moraliniz bozulduğu zaman lütfen bu kardeşinizin şimdi size nakledeceği mevzuyu hatırınıza getiriniz. Bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor bir gün. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benim diyor, bütün malım gitti, sağlığımı da kaybettim. Şöyle buyuruyorlar o adama, malı gitmeyen ve hiç hasta olmayan kulda hayır yoktur. Tekrar ediyorum, malı gitmeyen ve hiç hasta olmayan kulda hayır yoktur. Allah Celle celalu. Bir kulunu sevdiği zaman ona bir takım bela ve sıkıntılar verir, bela ve sıkıntı verdiği kimseleri sabra alıştırır. İşte böyle. Değerli kardeşlerim, bazı zamanlar insanların farklı farklı belalara maruz kaldığını görüyoruz. Örneğin, bir haneden diğer haneye o kadar değişiyor ki, karşı karşıya aynı apartmanda oturan Böyle karşı karşıya dış kapılarının olduğu bir yer düşünelim. Bir tanesinde belki geçim sıkıntısı yaşanmakta, diğer tarafta geçim sıkıntısı diğer komşusu kadar değil ama onda da bir huzursuzluk var. Yan tarafa bakıyoruz, diğer iki komşusu gibi belki değil, onun da hanımıyla bir problemi var, aynı zamanda da gurbette yaşıyor. Onun karşısı dördüncü komşu hem maddi sıkıntılar yaşıyor... Hem omurilik felci olan bir kocası var, aynı zamanda evini geçindirecek kimse olmadığı için çalışmak zorunda kalan bir teyzemiz var. Bakın, her insanın türlü türlü sıkıntıları, imtihan ve belalarının olduğunu bilmemiz lazım. Ha ne oluyor? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Örneğin, daha önce bir trafik kazası geçirmediyseniz eğer, o şoku yaşamadıysanız, bir gazetede okuduğunuz trafik kazası veya bir yakınınızın anlattığı bir konuşmada geçen trafik kazası ile ilgili tecrübe sizin için tam olayın merkezinde olmadığınız için yok hükmünde olabilir. Çünkü tam olarak anlayamadık. Ama bir gün bir trafik kazası yaşadığımızda o 2-3 saniye o çarpışma anında, aracın savrulma anında zihnimizin donduğunu, hiçbir şey yapamadan o çarpışma anının bitmesini beklediğimiz o saniyeleri, sanki üç saatmiş gibi yaşadığımız o iki saniye, üç saniyede, her şeyi çok daha iyi anlarız. Başımıza geldiği zaman. Efendim, mideniz o kadar çok ağrır ki, sancır ki, bir başka kişi yanınıza gelip de, ya bir karın ağrısı için bu kadar kendini ezip bükmene ne gerek var? Ne kadar abartıyorsun, canın ne kadar tatlı, diyebilir. Çünkü sizin midenizin ağrıdığını belki bir zaman kendi midesinin ağrısıyla karşılaştırır, mukayese eder ama tam olarak sizin anlatmak istediğinizi anlayabilir, anlayamayabilir. Çünkü acı, sıkıntı, ağrı, on üzerinden değerlendirilip karşıdakine bir sinyal veren alıcısı, alıcısı yoktur, böyle bir makine icat edilmemiştir. Ben dişim ağrıyor dediğim zaman dersiniz ki İbrahim abinin veya İbrahim kardeşin dişi ağrıyor. Ha dişi ağrıyan adam bilir. O da ne ölçüde ağrıdığını tam olarak anlayamaz. Anlatmak istediğim bu. Her hanenin içinde ne imtihanlar ne sıkıntılar yaşanmaktadır. Biz insanlar maalesef cehaletimizden dolayı ki aranızda en uçta olanı benim... Başka insanların bizden daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı, sorunsuz, sıkıntısız bir yaşam geçirdiğine özenip onlara gıptayla bakarız. Zannederiz ki tüm dünyanın problemi bizim için, bizim üzerimizde, omuzlarımızda o ağırlığı yaşıyor gibi hissederiz. Suratımız asılır, moralimiz bozulur, ses tonumuz değişir, olaylara karşı artık umutsuzlukla bakmaya çalışırız. Ve şeytan ki ondan Allahu Teala'ya sığınalım bu zamanları iyi bir şekilde değerlendirir Müslümanın bunalmasına vesileler ortaya koy, aklına girer. Oflayan, püfleyen, bu niye başıma geldi diyen bir hanım ve erkek oluruz. Değerli kardeşlerim böyledir hayat. Biraz öyle, biraz böyle ve her hanede mutlaka bir şey vardır. Hatta. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde diye bir deyiş de vardır. Bakın herkesin bir derdi var. Durur içinde. Bazen dile gelmez. Sokakta karşılaştığımız bir insan, iş yerinde yeni tanıştığımız bir iş arkadaşımız veya metrobüste toplu taşıma araçlarından birinde yanına oturduğumuz teyzemiz. Onun ne yaşadığını, hangi bela ve sıkıntılara maruz kaldığını ve onlar karşısında ne yaptığını bilemiyoruz. Aynı şekilde insanlar da senin hangi durumda olduğunu bilemiyorlar. Bunu unutma. O yüzden alıngan olma. O yüzden trafikte birisi sinyal vermedi. Bunu saatlerce kafana takma. Sen de belki unuttun bir ara. Onun ne derdi var kim bilir. Efendim iş yerinde bir arkadaşınız size selam vermeden geçti. Ya bana her gün selam veriyordu odamdan geçerken, neden acaba böyle yaptı? Hiç kendine böyle vesveseler verdirme şeytana, alet olma. Nasılsın kardeşim de, iyi misin? Bugün selam vermedin de, o da sana anlatır. Ya kusura bakma, biraz kafam dolu, dün hanımla tartıştık, çocuk rahatsızlandı, kirayı veremedim gibi. Veya trafikte bir adamla karşılaştım, dayak yedim, her neyse. ön yargılı olmamak lazım. Herkesin bir derdi var ve gerçekten durur içerisinde. Birazdan bu yaşadığımız sıkıntılar, bu döktüğümüz terler, kalbimizin daha hızlı atıyor olması bu belalara karşı, bunların da yaşadıklarımızın aslında günahlara kefaret olacağı, af edilmemize vesile olacağı da aktarılıyor. Onu da aktaracağız. Ama şimdi, bir hadisi şerifle yine programı zenginleştirelim ağzımıza tat gelsin. Şimdi de Enes bin Malik anlatıyor radiyallahu an. Diyor ki: Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle anlatmıştı. Kıyamet günü dünyada kendisine en çok nimet verilen rahat içinde dünyada yaşayan kullardan biri tutup getirilir bir anlık cehenneme sokulur ve çıkarılır. Çıktığında yanmış ve adeta kömür gibi olmuştur. Kendisine sorulur, bu zamana kadar sana hiç nimet verildi mi? Rahat ve keyif içinde yaşadın mı? Adam, hayır der, yaratıldığımdan beri ben bu sıkıntıyı çekmekteyim. Sonra dünyadayken, Başı bela'dan, sıkıntıdan kurtulamayan bir adam getirilir. O da bir anlığına cennete sokulur ve çıkarılır. Çıktığında siması ayın 14'ü gibi parlıyor. Kendisine bu zamana kadar hiç sıkıntı çektin mi diye sorulduğunda, "Hayır. Yaratıldığımdan beri ben bu nimetlerin içindeyim." der. Buradan şunu anlayalım: Son önemlidir. İtibar sonadır. Bu bela ve sıkıntıların da biteceği bir an vardır. Lakin Allah korusun isyanla devam eden bir hayatın sonunda o yeni bir hayata giden köprüden düşme ihtimali vardır maazallah. Cehennemin narına. Bakın o kadar bize dünyada itibar hoş geliyor ki Mal, mülk, mevki, efendim, güzel arabalar, efendim, hatunlar, yakışıklı adamlar, bilmem kaç milyonluk son model arabalar, saygı, hürmet gösterilmesi, bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor ama dünyada kalan şeyler ve selam. Düşünün, ne kadar saçma sapan bir zihne sahibiz. Biraz öz eleştiri yaparsak, ya bir gün bunların hepsinin elimden alınacağını biliyorum ve en fazla taş çatlasa 80-90 yaşına kadar yaşıyorsun. O da ortalamanın artık çok üzerinde, ortalama 68-72 arasında. Hala öleceğimi bildiğim halde sağlıkla, sıhhatle onu yiyeceğimin garantisi yok, yarın ölüp ölmeyeceğimin garantisi yok. Bunca beyin kanaması, kalp krizi bunca kanser vakaları, bunca efendim trafik kazalarından ölümler, ölme riskim o kadar çok ki, 70'e kadar yaşayacağımı da bilmediğim halde hep bu dünya için çalışıyorum. Bu cidden bizim en büyük handikapımız. Hatırlarsanız, Siyer programlarında anlatmaya çalışmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken Kabe'de, o Ebu Cehil ve beraberindekiler de orada oturuyordu. Bir gün önce Kabe'nin yakınında bir deve kesilmişti. Ebu Cehil yanındakilere dedi ki, hanginiz dedi kalkıp şurada gördüğünüz deve işkembesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gittiği zaman başına koyacak. Yani kendi akıllarınca dalga geçecekler, aşağılayacaklardı, hakaret edeceklerdi. Ebu Cehil'in bu sözü üzerine biri kalktı değil mi? İşkembeye aldığı Efendimiz aleyhisselam tam secdeye vardığı zaman boynunun üzerine bıraktı. Biliyorsunuz deve işkembesi, ya normal işkembe de öyle, deve biraz daha büyük, efendim bağırsaklar içerisinde belli bir koku her neyse. Tabi bu durumdan sonra Ebu Cehil arkadaşları kahkahalarla gülmeye başladılar. İbni Mesud radıyallahu anh, bu size aktardığım e, hadisi aktaran e, zatı muhterem diyor ki ben de diyor bu olayı izledim birebir kendi kendime dedim ki eğer o bağırsağı o işkembeyi Efendimizin sırtından kaldırabilecek gücüm olsaydı onu yapardım o zamanın demek ki icabı böyleydi sonra birisi gitti durumu Kızı Fatıma'ya radiyallahu anhunne haber verdi. Hazreti Fatıma annemiz o zamanlar daha küçüktü geldi. Babasının omzundaki işkembeyi kaldırıp attı. Sonra Ebu Cehil ve arkadaşlarına dönerek ağır ifadelerde bulundu. Ya sonra namazını kıldıktan sonra Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum diye onlar hakkında üç kere bedduada bulundu. Tabi o zaman... Bütün o görüşmeler kesildi, korktular ve isimlerini saydı o pis olaya girişenlerin Ebu Cehil, Ukbe, Utbe, Şeybe, Velid bin Utbe gibi onları sana havale ediyorum buyurunca tek tek Bedir Harbi'nde boylu boyuna tam bu sayılan sırayla pisliklerinin, cesetlerinin bulunduğu yerli yeksan olduğu da görüldü. Şimdi bela, sıkıntı deyince sadece bizde olmuyor bunlar. Peygamberlerde oluyor ve peygamberlerde aleyhümselam bizden çok daha fazla oluyor. Mevlamız Celle Celaluhu dağına göre kar yağdırır der. Anadolu'da bir tabir. Duydunuz mu? Dağına göre kar yağdırır. Kimseye zulmetmez. Bir Allah dostunun sözü de var. Çok hoşuma gider. Kişiye zulmetmez hüdâsı. Kişinin çektiği kendi cezası derler efendim. Belli bir zaman geldiği zaman tam o belanın, o sıkıntının en üst anı. Diyelim ki bir ateş yakıyorsunuz, o ateşin en kızgın olduğu bir an olur. Sonra yavaş yavaş dönmeye başlar. İşte üzerimizdeki o hastalığın, o parasızlığın, veya iftiranın hangi şey bizi acıtıyorsa, hangi mevzu dert, onun en üst yeri belki de bir saniye sonra azalmaya başlayacak. Biz de böyle düşünelim. Dert, ne olursa olsun umudun hep Allah Celle Celaluhu olsun diyor Mevlana. Kuddisesi Ruhu. Dertlerimiz bazen dayanılmaz oldu mu dua edip her zaman Allah'a sığınmamız gerekiyor. Ama dert olmadığı zaman da sığınmak gerekiyor. Dert etme, dua et. Dertsiz dua soğuktur. Bir işe yaramaz. Dertli dua gönülden, aşktan gelir. O yüzden yolcunun meşakkat çekmiş, hastanın ağrılar çekmiş, mazlumun Ma mazlum ne demek? Zalimin zulmüne maruz kalmış. Onların duaları diyor. Her hasta arar derdine dermanını elbet, aşık ise ateşle yanıp inlemek ister. Dert insanı yokluğa götüren rahvan attır. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin fakat Aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Derdim var diyorsun, dert seni Allahu Teala'ya götüren buraktır, ama sen bunu bilmiyorsun, diyor Mevlana. Ve bir Allah dostu da şöyle der: Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa, bunu alırsan boğazında düğümlenmeler olursa pencere kenarına şöyle geçip de dışarıya bakar gibi yapıp aslında dışarıda olan biteni hiç fark etmeden dalıp gidersen uzaklara rabbine dönüp benim ne büyük bir derdim var deme derdine dön benim çok büyük bir rabbim vardı celle celaluhu Abdullah bin Haris, İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. O da şöyle anlatmış. Size anlatacağımı söylediğim bölümdeyim. Musibetler, o bela ve sıkıntılar, inşallah günahlarımızı, hatalarımıza kefaret olur demiştik ya. Şöyle anlatıyor. Peygamberlerden biri Rabbine münacatta bulundu. Sığındı, dua etti, dedi ki, Ey Rabbim! Mü'min kulun sana itaat ediyor ve senin yasaklarından sakınıyor. Buna karşılık ondan dünya nimetlerini uzak tutuyor ve başına sıkıntılar veriyorsun. Kafir kulun sana itaat etmediği gibi ondan bela ve sıkıntıların her türlüsünü kaldırıp dünya nimetlerini önüne seriyorsun. Senin hikmetinden sual olunmaz. Bunun hikmeti nedir ama deyince, Allah Celle Celaluhu, Peygamberine vahyederek şöyle buyurdu. Kullar benim kulum, belalar da benim belalarımdır. Her şey beni hamd ile tesbih eder. Mü'min bir kul günah işlediği zaman, Ondan dünya nimetlerini alır ve sıkıntılara maruz bırakırım. Böylelikle bunlar işlediği günahlara kefaret olmuş olur ve temiz bir şekilde huzuruma gelir. Ben de onun sevaplarına mukabil mükafat veririm. Kafir kula gelince onun da yaptığı bazı iyilikler vardır. Bunlara karşılık dünyada ona nimetlerimi veririm. Ondan bela ve musibetleri uzak tutarım. Böylelikle o karşıma günahlarıyla gelir ve ben de onu cezalandırırım. Biz tam tersini galiba düşünüyoruz. Dünyada bir insanın ne kadar çok dert, bela, sıkıntı üzerine gelirse ne kadar günahkar bir adammış diyoruz. Birinin ahını aldı. Halbuki peygamberlerden hangisi hasta değildi? hangisi imtihana, belaya, sıkıntılara maruz kalmadı? Biz tam tersini düşünüyoruz. Halbuki Mevlamız Celle Celaluhu, bu dünyada hastalık vermediği, diğerlerine göre çok fazla bela vermediği bir takım kişiler eğer kâfirse, sırf onları tamamıyla günahlarıyla baş başa bırakmak için ne yapıyor? Dünyada eğer yaptığı bazı iyilikler varsa, o iyilikler için dünyadaki sıkıntılarını kaldırıyor. Ama ahirette artık başı ağrıdı, onun mükafatını dünyada aldı, parasız kaldı, onun mükafatını dünyada aldı diye yalınayak ayak baş açık bir şekilde kalıyor. Ama Müslüman dünyada başı ağrıdı sabretti, midesi bulandı sabretti. Arkadaşından, hanımından, kocasından, akrabalarından hiç duymadığı bir sözü duydu, morali bozuldu, sabretti. İsyan etmedi. Parasız kaldı, sabretti. Zordu, şuydu, buydu, çalıştı. Ama sabretti. İşte, dünyada kötü gibi görünen o müminin hali, aslında ahirette onun günahlarından azalmasıdır, buyruluyor. Anlatıldığına göre, Eski zamanlardan birinde bir müminle bir kafir balık tutmaya gidiyorlar. Açılıyorlar. Kafir ağını eline alıyor. Tapmakta olduğu putun adını söyleyerek artık hangisi ise fırlatıyor efendim ağını. O kadar çok balık yakalıyor ki mümin de ağını atacak ya Allah ya Allah diyor. Yura bismillah diyor. Bir tane Balık yok takılmıyor olacak ya. Ancak böyle akşam vakti geliyor bir tane balık yakalayabilmiş. O da tam elini alacak kayıp düşmez mi? Boş bir şekilde evine dönmüş Müslüman. Ama kafirin filesinde o kadar çok balık var ki. Mümin kulu korumakla görevli melek bu duruma çok üzülüyor. Gökyüzüne çıktığında Allah Celle Celaluhu ona o müminin cennetteki yerini gösterince, melek, vallahi o mümin kul buraya gelecek olduktan sonra, başına gelenlerin hiçbir önemi yok. Sonra Allah Celle Celaluhu, yine anlatıldığına göre, kafirin, o sözde çok balık tutan, ama kafir olan adamın, cehennemdeki yerini gösterince, melek, vallahi o buraya gelecek olduktan sonra, ''Dünyada kazandıklarının ona hiçbir faydası yok.'' dedi. Allahu Teala Celle Celaluhu kıyamet günü dört sınıf insana dört peygamberini örnek göstererek onların bahanelerini boşa çıkaracakmış kıyamet günü. 1- Zenginlere Zenginlik bizleri sana ibadet etmemizi engelledi. Çok varlıklı olmamız yüzünden çok çalışmamız para kazanmamız yüzünden ibadet edemedik, aklımız hep işteydi. Dedikleri zaman zenginler onlara, Süleyman aleyhisselam hatırlatılacak ve sizler Süleyman'dan daha zengin değildiniz. Halbuki o, onca zenginliğine rağmen, hiçbir zaman Rabbine ibadetten geri kalmadı, denilecektir. 2- Kölelere de şöyle denilecek. Onlar, biz köleydik, köle olduğumuz için yeterince sana ibadet edemedik dedikleri zaman onlara Yusuf aleyhisselam hatırlatılacak. Yusuf'un köle olması onun Rabbine ibadet etmesine hiçbir zaman mani olmadı denilecek. Üçüncü sırada fakirler yer alacak kıyamette. Onlar diyecek ki bizim muhtaç durumda olmamız hasebiyle parasızlıktan dolayı ibadet edemedik, çok fakirdik dünyada. Bu sefer İsa aleyhisselam hatırlatılacak. İsa da fakirdi aleyhisselam. Ancak onun bu durumu Rabbine ibadet etmesine engel olmadı denilecek. Ve hastalar, orada hastalar da biz dünyada çok hastaydık, çok ağrılar çekiyorduk, birçok ''Operasyonlar, şunlar, bunlar, korkular yaşadık. O yüzden ibadet edemedik.'' Dediklerinde Eyyub aleyhisselam hatırlatılacak. ''Senin hastalığın mı daha şiddetliydi, yoksa Eyyub Peygamberin mi?'' Zira o, çok şiddetli hastalıklar içinde olmasına rağmen, onun bu hali Rabbine ibadet etmesine engel olmadı denilecek. Yani... Hasılı hiç kimsenin kıyamet günü Allahu Teala'ya karşı ibadet edememe özürü olmayacaktır. Hatta salih insanlar dediğimiz hal ve hareketleriyle, duruşlarıyla, konuşmalarıyla insanlara örnek olan o Allah'ın veli kulları kendilerine bir sıkıntı veya hastalık geldiği zaman. Bunun günahlara kefaret olduğunu bilerek içten içe sevinirlerdi. Yine Ebu Derda radiyallahu anh sahabelerden bir zat şöyle anlatıyor, İnsanlar fakirlikten hoşlanmazlar ama ben onu severim. Ölümden kaçarlar ama ben onu isterim. Hastalığı istemezler ama ben severim. Zira hastalık inşaAllah günahlarıma kefaret olur. Fakirlik, Rabbime karşı tevazum arttırır. Ölümse, Allahu Teala'ya kavuşma ihtiyacımı, arzumu kuvvetlendirir. Bir gün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, açlıktan bir hayli zor durumda olan biri uğradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun yanına gitti onu teselli etti. Hemen bu olayın akabinde, birkaç gün sonra buna benzer bir olay oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına biri geldi. Efendimiz aleyhisselam o esnada sırt üstü yere yatmış uzanıyor. Adam, efendim dedi bir şikayetiniz mi var, hasta mısınız deyince ne buyurdu biliyor musunuz? Açlık buyurdu. Açlık İki cihanın sultanı Aleyhisselatu vesselam. Adam bu cevap karşısında dayanamadı, ağladı, ağladı. Ve oradan ayrıldı, iş aramaya başladı. Bir kişinin bahçesinde kovası bir hurmaya kuyudan su çekmek üzere bir iş buldu. Bir süre sonra elinde bir miktar hurmayla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü aleyhisselam, o adamın elinde bu hurmaları görünce, ''Bunu sadece beni sevdiğin için mi yaptın, öyle değil mi?'' dedi. ''Evet, Allah'a yemin olsun ki, sizi çok seviyorum.'' Kendisi buyurdu, ''Eğer sözünde sadık isen, sıkıntı ve meşakkat gömleğini giymeye hazırlan, yeminle söylüyorum ki, beni sevmekte olan kimseye sıkıntılar Dağın tepesinden inen selden daha çabuk iner ve ümmetine de her birimize de buyuruyor. Beni sevmekte iseniz, beni seviyorsanız ve en önemlisi Allahu Teala'ya inanıyorsanız, siz kulsunuz ve şuna inanın, çokça sıkıntı ve belaya maruz kalacaksınız. Ya. Bir hendek muharebesi vardır ki, hendek kazılma fikri ortaya atılmış ve kabul edilmiştir. Düşman sayıca çok üstün olduğu için, düşmanın karşısında zaman kazanmak, düşmanı etkisiz hale getirmek için hendek kazılacak. Bir de bakıyorlar ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kendisi, ...bizzat çalışıyor, ter içinde kalmış. Efendim zahmet buyurmasanız, hayır diyor. Herkes gibi çalışıyor. O hendekin kazıldığı yerlerin yanında da çadırı var. İstirahatın ettikten sonra geliyor, herkes gibi yine çalışıyor. Sonra bu hendek savaşının bir başka önemi de... ...maddi açıdan çok fazla bir gelir olmadığı için... ...bir taraftan da kuraklık vesaire var... Bazı sahabiler geliyor, Allahu Teala hepsinden razı olsun. Yanlarına gelince, efendim bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyin. Karınlarını gösteriyorlar, birer tane taş bağlamışlar açlıktan dolayı. Efendim ne olur bir dua etseniz. Bizim halimiz böyle. Bir de bakıyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek karınlarına işaret ediyor. Üzerindeki elbisesini açıyor. Kocaman iki tane taş var. Dert ve bela eğer üzerine geliyorsa Allahu Teala'nın izniyle bu affın çok olduğunu gösteriyor. Bunu mutlaka bilelim. Derdi de devayı da veren Allahu Teala'dır. Dünya sıkıntı yeridir. Bu sıkıntının bitiş anı da elbette o ölüm anından sonra yaşanacaklardır. Allahu Teala her birimize güzel bir son nasip eylesin. Bakın bir Allah dostu bu konuda ne buyuruyor? Allahu Teala bir kulunu çok severse ona dert ve bela verir. Böylece affedilmesi çok olur. Dert, bela günahın çok olmasını değil, affın çok olduğunu gösterir. Yağmur yağsa da, yağmasa da, sıkıntıda da, rahatlıkta da hamd edelim, sabredelim, imtihanda olduğumuzu unutmayalım. Nasıl olsa bu günler geçecek, dün geçmedim, bugün de bu sıkıntılar da geçecek. Yalnız sabredenler ve hakiki kul olanlar Allah rızasını düşünenler kazanacak. Aynen böyle. Peki, kimlere daha çok bela ve musibet gelir? Bu sözü çok duyarız. Bir türlü, bir türlü huzura eremiyorum. <gülüyor> Oluyor değil mi zamanında? Ne kadar aciz varlıklarız. Ya Rabbi! Bazı zamanlar bir gün yüzü göremedim diyoruz kendi kendimize de aslında neleri kaçırıyoruz. Bakın. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün bir soruyla muhatap oluyor. Soru şöyle, ''Efendim, hangi insanların belası, sıkıntısı daha ağırdır?'' Bizim için muhteşem bir hadis şu anda. Hep beraber merak ettik değil mi? Yani kimlere daha çok bela ve musibet gelir?'' Şöyle buyurdular, Peygamberler, salih insanlar, sonra onlara benzeyenlerdir. Yani yaşantısıyla, inançlarıyla onlar gibi olanlara benzeyenler, bela, musibet ve sıkıntıya daha çok maruz kalırlar. Biliyorsunuz ki, sahabeler öyle bir açlıkla, imtihan edildiler ki? Ya, o az önce ravi olan, hadis anlatan Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Neler var arkadaşlar, neler var? Diyor ki, kendisinden başka ilah olmayan adına yemin ederim ki, açlıktan karnımı toprağa dayamış ve karnıma yine taşlar bağlamıştım. Sonra, sonra, İnsanların gelip geçtikleri bir yere giderek oturdum. Birazdan baktım, Ebu Bekir radiyallahu geldi. Ona Kur'an'dan bir ayet sordum. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an ''Benim diyor bu soru sormamdaki maksadım, belki beni evine alır da onunla beraber gideriz, bir şeyler yer içeriz ama diyor bana hiçbir şey yapmadan geçip gitti.'' Sonra diyor Ömer geldi radiyallahu an Ona da diyor bir ayet sordum. O da soruma cevap vermesine rağmen hiçbir şey teklif etmeden geçip gitti. Birazdan diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Beni görünce tebessüm etti. Durumumun diyor demek ki farkına vardı. Bana ey Ebu Hureyre. Takıl peşime dedi ben de baş üstüne ey Allah'ın Resulü deyip peşinden gittim. ne girince ben de izin alıp ardından girdim. İçeride diyor bir kâsenin içinde azıcık bir süt vardı. Hane halkına sordular bu nereden geldi? İçeriden falanca kimse size hediye olarak gönderdi denildi. Bunun üzerine ey Ebu Hureyre dedi. Buyurunuz deyince... Git ve suh ve halkını buraya çağır. O suh ve halkı bugün şu programlarda şu hadis-i şerifleri konuşmamızın vesileleridir. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Amin. Selamlarımızı iletsin kurban olduğu o suhva halkı. Yemeden, içmeden bu hadisleri akıllarına nakşedenler, Kur'an-ı Kerim'i beyinlerine zerk edenler. Ya. Sonra kendi kendime dedim ki diyor Ebu Hureyre radıyallahu an, Suffe halkının burada ne işi var ki dedim. Ben şu sütü içmekten daha e, öncelikliyim onlardan, daha çok ihtiyacı olanım. Ancak diyor, itaat etmem lazımdı. Hemen gittim Suffe halkını çağırdım. Çünkü küçük bir süt var ortada. Hepsi geldiler, Evin içine davet edildi. Hepsi bir yere oturdu. Sonra bana şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre bu sütü al ve onlara ver buyurdu. Ben de kaseyi aldım. Efendim birine uzattım. Sütü kana kana içti sonra bana uzattı. Herkes kana kana içti, içti, içti tekrar bana uzattı. Şaşırdım. Nihayet kase Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eline kadar geldi, herkes sütten kana kana içmiş ve doymuştu. Ey Ebu Hureyre deyince, buyurunuz efendim dedim, bir sen bir de ben kaldık buyurdu. Otur ve iç dedi, oturdum içtim. Tekrar iç dedi, ben de içmeye devam ettim. Hem şaşırıyor, hem de bir yandan içiyordum. Artık o kadar doydum ki, seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, artık midemde boş yer kalmadı dedim. Sonra kasiyi kendisine verdim. O da hamdetti ve içti. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anın da aç olduğu bir güne dek gelmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anın da. Çünkü onlar paralarını stoklamadılar. Dini mübini İslam uğrunda harcadılar. İşte böyle değerli dinleyenlerimiz. Belalar ve sıkıntılar bazen açlıkla, bazen hastalıkla, bazen evlattan, bazen kocadan veya hanımdan, komşudan, iş yerinden çok sevdiğimiz nimetlerin bizden alınmasıyla, eksiltilmesiyle oluyor. Bizlerde Rabbimiz yerle celalühundan niyaz ediyoruz ya rabbi ne olur dünyada da ahirette de afiyet nasibeyle bize bizler aciziz güçsüzüz taşıyamayacağımız yükü vermezsin biliyoruz rahmetinle muameleyle öyle bir zamanda dünyaya geldik ki zatın her şeyi herkesten daha iyi bildiği gibi şu zamanda yaşamanın şu zamanda faizden bunca günahtan uzak durmanın ne kadar zor ve büyük bir imtihan olduğunu biliyorsun Rabbim. Ne olur neslimize hayırlar ver, İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, kabir azabından muhafaza buyur. Ne olur caymaktan, yanılmaktan, dinsiz olarak bu dünyadan ayrılmaktan, Sevmediğin o büyük günahlara maruz kalmaktan ve rızana ulaştırmayacak tam tersine ki yine sana sığınıyoruz, kahhar olan ismi şerifinle muamelene vesile olacak kötülüklerden bizleri muhafaza eyle. Sevdiğin amelleri yapmamızı, onları canı gönülden isteyerek yapmamızı beğenmediğin, yasakladığın, nehyettiklerinden de uzak durmayı cümlemize nasip buyur. Amin. Geldik bir programımızın daha nihayetine. Bir söz var, o sözü de Mevlana Hazretleri'nin bir bitişi olsun. Onunla veda edelim istiyorum. Şöyle anlatıyor değerli dostlarım. Üzülme, dert etme can.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 bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki, güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir. Ey can, unutma! Bir halıyı, kilimi silkenin ona Sopalarla vuranın derdi o kilimi dövmek değildir. O kilimdeki tozu atmaktır, temizlemektir. Sen o kilimi dövüyor zannedersin ve o kilimin başına gelen sıkıntı ve bela zannedersin. Ama o temizleniyor. Allahu Teala da seni bela ve sıkıntılarla temizleniyor ama sen görmüyorsun. Görebilmek ümidiyle ve selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'a ısmarladık.